Cici Baba Yazan Şükran Kurdaku Seslendiren Sinan Dibrik Kaç gündür okuldan dönünce evde var mı, yok mu belli olmuyordu. Ya hemen derse oturuyor, ya boş kalan odalardan birine geçerek arka bahçelerde oynayan çocukları seyrediyordu. Kaygılı gözlerle izliyordu annesini. Bir dediğini iki etmiyordu. Fazla anlayış çocuk yüzündeki çizgilerde giderek hüzün resimleri yaratmıştı. Annemye bayılırsa, Saniye Hanım teycilere haber verene kadar dişleri çözülmezse, gözleri açılmazsa, nerede olursa olsun, Kula annesinin sesindeydi Fikret'in. Kaç gündür konsolu bile karıştırmıyor, babasının resimlerine bile bakmıyordu. Kiracılar çıkalı evin yaşamı üst olmuş, o da bu yeni yaşama ayak uydurmuştu. Kimi sorular, onun da kafasında büyüyüp genişliyor, okulda bile dalgınlığına vuruyordu. Böyle giderse bakkal lazer öteberi vermezmiş. Kasap Bekir'in hesabını kapatmazsak et alamazmışız. Kaç kez kahvenin önünden geçerken, Umutla Cemal Efendi'nin çağırmasını bekledi Fikret. Adam geçtiğini görsün diye ağırlaştı. Bir defa da masaların altında gazoz kapağı toplayan çocuklar gibi bahçeye bile girdi. Ama ses çıkmıyordu. Kiralık ev soran yoksa kahveci Cemal niye seslensin biçiminde düşünceleri koşarak dağıtmaya çalıştı kaç kez. Cuma sabahı kuyudan su çekerken annesi ''Fikret'' diye seslendi. ''Koş kapı çalıyor.'' ''Saniye Hanım teyzenin oğlu polis rasimle esmer, iri yüzlü bir adam merdivenin alt basamağına ayaklarını dayamış duruyorlardı.'' ''Anahtarı al arka tarafa aç.'' dedi polis rasim. ''Necati Yüzbaşım evi görecek.'' Soluk soluğa anahtarı istedi. Kapıyı açtı. Adam daha sofada badanası yenilenmiş, temiz duvarları görünce ''Hımm bak bu iyi.'' dedi. Sonra öbür tarafın iki odasını da adımladı bir eliyle köşelere bir şeyler yerleştirir gibi yaptı. Mutfağa geçince raflara, uzun uzun da musluk taşına baktı. ''Kuyu var'' diyordun. ''Kuyu nerede?'' diye sordu. Hafif de konuşsa, uzaklardan duyulacak kadar gür sesliydi. ''Öbür tarafta'' diye yanıtladı Rasim. ''Yengeç dediği zaman geçer yararlanır. Suyu tatlıdır yüzbaşım.'' ''Pekala, pekala'' dedi adam. ''Malul yüzbaşı de güzel Ali Bey'in konağını tutacak değil ha. Akşama doğru hanım da görsün. Tamam. Onlar gider gitmez annesi kolundan çekmişti. Kimmiş? Beğendiler mi? Ne dediler? Nasıl adam? Bir solukta soruları yanıtlamaya çalışırken orada hiç farkında olmadığı bir şeyin bilincine vardı Fikret. Kiracının sol kolu yoktu. Kol yerine ceketin boş kolu uzanıyordu. İçi burkulmuş. Sanki bir takım zorbalar evlerinin tutulmasının yarattığı sevincin üstüne yürümüşlerdi. Neden hep böyle oluyordu? Hep birileri, hep bir şeyler sevinçleriyle aralarına giriyorlardı. Annesininkiler bitince o sordu. ''Anne, babam hiç yaralandı mı?'' ''Yaralanmamış ama hastalanmış babam, öyle mi?'' ''Böbrekleri sancılandığı için 15 gün cepheden geri hizmeti almışlar.'' ''Yok, yok. Evlenmeden önce Balkanlarda işkıya takibinde kasıklarından vurulmuş.'' diye düzeltti kadın. ''Evlenmeden önce. Daha ben doğmadan önce.'' diye düşündü Fikret abim bile doğmadan sonra sonrası bu işte sonra evlendik bir şeyciği yoktu öteki harplere girdi sapasağlamda çıktı babası savaştan sonra ölmüştü zaten o da geçen yıl öğrendi tam doğrusunu Antep'te diyorlar inanmış gözüküyordu içini özlemlerin dayanılmaz dalgaları tamamen kaplayınca sorardı anne nerede benim babam Antep'te dedim ya evladım ne yapıyor işi var ne işi var be bu kadar? Soruların arkası kesilmeyince kadının dili karışır. Üzüntü, sinirlilik ve umutsuzluk tonları taşıyan ses sabır çizgilerini aşarak dudaklarına vururdu. Aman Rabbi, Şimdi bayılacağım diye ağlamakla direnme arasında, başvurmayla isyan arasında sözcüklerle Fikret'in içindeki yangına körükle giderdi. Kendi sorularını kısa kesti. Annesi bulaşıkları çalkalayıp, ''Sen kurula şunları. Demişti. ''Ben Saniye Hanım teyzelere gideyim. Bakayım Rasim'e başka bir şey söylemiş mi?'' İşin sonrası da su gibi aktı zaten. Haftasına kalmadan mağlul yüzbaşı Necati'nin iki araba eşyası eski evin önüne boşaltıldı. Arabalar geldiğinde Fikret öbür odada keyiflerin en büyüğünü yaşıyor... ...yani konsolun alt çekmecesini karıştırıyordu. Atların sesini duyar duymaz kitapları, resimleri yerlerine koydu, çekmeceyi itti... Kapıya koştu ama ortalarda çocuk göremedi. Yeni kiracı hanımı ilk kez mutfağın önünde gördüğünde hem ipe çamaşır asıyor hem şarkı söylüyordu. Geçtiğim yollara baktım da çiçekler soluyor. Tahta perdenin üzerinde komşu bahçenin son kalan ayvalarında toplanan dikkati Çözülüp gitmişti Fikret'in. O yaşına kadar karşılaşmadığı bu ilginç yeniliğe hoşlanarak bıraktı kendini. Sesin bahçeye dağıldığı süre içinde ne başka şey gördü, ne başka şey duydu. Kadının sözcüklerde vurguladığı hüzün, bir şarkı söylemekten çok yoksulluklarıyla acılandığı bir şeyleri haykırıyor gibiydi. Çamaşır sepetine eğildikçe, ara vererek mandalları tutuştururken ağardan alarak sözcüklerle kendi arasında kim bilir ne zamandır kurmaya alıştığı yakınlığı yaşadı durdu. Fikret tahta perdede komşu bahçeye yarı dönük dururken Mahmur abla kadar ama beyi malul yüzbaşı diye düşünüyordu malul yüzbaşı. Bu sözcükler kafasındaki 40-45 yaşlarındaki tek kollu adam görüntüsüyle birleştiği halde. Somutlanmaz, ulaşılmaz, tıpkı daha on yıl önce biten savaş gibi, dinlediğinin binde birini anlayamadığı, masalsı, korkutucu bir kavram vermişti. Neden çocukları yoktu? Ölmüş mü çocukları? Doğmamış mı? Necati Bey ihtiyar olunca, hem de tek kollu bir ihtiyar olunca... Sofrada annesini tarhana çorbasına yağda kızarttığı ekmek parçalarını koyarken sıkıştırdı. ''Anne!'' Hı. ''Yeni kiracıların neden çocukları yok?'' Kepçe elinde yüzüne baktı annesi. Gevelemeye çalıştı. ''İşte, olmamış.'' Kepçe Fikret'in tabağına boşaldı. Kıymalarla kızarmış ekmek parçaları çorbanın üzerinde dolanıyordu. Eğildi, yanaklarını şişirdi, üflemeye başladı. Bir iki ekmek parçası tabağın kenarına gidince, içindeki on iki yaş sevinçleri gözlerine vuruverdi Fikret'in. ''Annesi, yapmasana oğlum?'' Sıçatacaksın diye araya girene kadar da sürdürdü. Alışmıştı artık. Büyükler hangi sevinçlerini başı boş bırakırlardı ki zaten? Başını kaldırdı. İçsene. İnatçılardan, huysuzlardan ya da inatçı ve huysuz görülmekten çıkar omanlardan olsa şimdi açlıktan öleceğini bilse bile içer miydi o çorbayı? Kaşığı eline aldı. Ama neden olmamış çocukları? Olmamış işte, olmamış. Derken biraz sert elde annesi. Kani Hanım teyzenin var mı? İkbal Hanım'ın var mı? Örnekler kafasındaki akan suları durduracak gibiyken ama onlar yaşlı diye düşündü ya tersini söyledi. Ama kiracı hanım genç. Kiracı hanım gerçekten gençti. Belki yirmi sekiz, belki otuz ve sokulgandı. Hafta üçü bulmadan geceleri sık sık ara kapıdan sesleniyordu. Keriman abla bir yere çıkmayacaksanız gelebilir miyim? Annesi ''Evdeyim kızım, nereye çıkacağım?'' diye kapıyı açınca bir tren yolculuğundaymış gibi konuşkanlığını, içtenliğini de birlikte getirir. Sokaktaki erkek adımlarının sıklaştığı, kahvelerin dağılma saatlerine kadar otururdu. Savaştan sonra babası vakitsiz ölünce dayısı öne yak olmuş, evlendirmişti. O da kısmet sözcüğüne bağlarda anlatırken. ''Ağzı dili bağlanıyor insanın Keriman ablacığım. Görmez olur muyum? Gördüm.'' ''Gördüm ama ne bileyim, başka isteyenlerim de vardı ama...'' Ufak makine iskemlesinin üzerindeki kitabı öylece kalırdı Fikret'in. Dalgınlık, göze batma çizgilerine ulaşmışsa annesinin sesi kulağını çekerdi. ''Fikret, dersin çalış!'' Kendini toparlar. ''İçimden okuyorum anne!'' derdi. İçinden okuyor annesi. En yalansız teşekkürlerle bakardı ona. Sonrasını başka bir gece duyarım avuntusuyla kitaba dönmeye çalışır... Mırıltıları, bozacıların, keten helvacıların pencerelere vuran seslerine karışır giderdi. Sabah abla 250 gram kıyma ile pırasa al dedi alayım mı? Anne sabah abla yeşil sabunumuz varsa bir kalıp yeşil sabun istiyor. Sabah abla dedi ki kullanmıyorsa annen bana iki numara şişini verir mi dedi. Sonra sonra sormamaya başladı Fikret. Arka tuvardan atladığı gibi kilise meydanından hızla geçer, sabah tablaların istediği şeyleri alır getirirdi. Alışkanlık aradaki çekingenlik perdesini önce aralamış, sonra anne ben sabah tablalara geçiyorum, akadar açmış gitmişti. Onların yatak odasında Necati beymcenin kılıcı asılı dururdu. Babasınınki gibi kırmızı sarı yıldızlarla süslenmiş palaskalara bakınca tuhaf sar, kolu böyle olmasaydı. Necati Bey amcanın da şimdi kaymakamlar albaylar gibi ata bineceğini düşünürdü. Bayramlarda Davut Paşa kışlasından çıkıp Beyaz giden birliklerin önünde at üstünde geçen yaşını almış subaylar gelirdi gözlerinin önüne. Onların hem iki kolu var hem de çocukları diye düşünürdü. Sonra dağınık çizgiler halinde babası. O gerçek resimlerle 3-4 yaş hafızasından kalan düşsel resimlere karışan hayalsi varlık Gelirdi aklına. Böyle şeyleri artık bir daha düşünmemeye... Ant içecek daralmalara düşerken... Kendi yoksunluğu içinde... Malul yüzbaşı Necati'nin yoksunluğunu görürdü birden. Benim babam yok... Onun çocuğu... Diye acılanırdı. Sabahat abla... Ben size cici anne mi? De oğlum... De güzelim. Sonra Necati Bey amcayı kaldırdı. Cici baba demeye başladı. Duygularının rayına ne güzel oturmuştu o sözcükler... Malul Yüzbaşı'nın ayak seslerini duyduğu kimi akşamüstleri ara kapıdan gölge gibi süzülür, onların sofalarında ''Cücü baba ben geldim'' diye seslenirdi. ''Vay benim arslan oğlum'' diye gümbürderdi Yüzbaşı. Hemen yanına oturtur, savaşın çekip koparmadığı koluyla sarardı. ''Bu akşam anlatacak mısınız?'' ''Bilmem, bakalım'' derdi ama durgunlaşırdı Yüzbaşı. Kocaman iri kemikli, esmer yüzü büsbütün kararır, ışığı yitmiş gözleri bakacak başka duvarlar, başka tavanlar arardı. Bu kez de sevinciyle kendi arasına pişmanlığı girerdi Fikret'in. Neden hep böyle oluyordu? Başkalarından başka bir de insanın kendisi neden sevinçleriyle arasına giriyordu? Savaşta düşmanları yenmedik mi biz? Denize dökmedik mi? Neden anlatmıyor cici babam? Neden böyle hastalanmış gibi oluyor? Sorular acımasız, anlayışsız sorular çatır çutur kolunu kanadını koparacak gibi üstüne çökünce kaçacak yerlerdi. O gece yarısı Fikret rüyasında tarih öğretmeninden azar işliyordu. Ter içinde kalmıştı. Derken adam bağırmaya başladı. Sesler seslerin peşinden geliyordu. Sınıf muharebe meydanına dönmüştü. Tarih hocasının elinde kılıç vardı. Oraya buraya koşmaya çalışıyor. Oysa bir adım bile atamıyordu. Sadece bağırıyordu. Birinci takım! Ateş! Birinci takım! Ateş! Sıçradı Fikret. Annesine sokulmak isterken onun gözleriyle karşılaşınca sevindi. Annesi korkma. ...diye başını göğsüne almıştı. Bir şey yok, uyu. Birinci takım! Ateş! Mazlum çavuş! Mazlum çavuş! Malul yüzbaşının yan odadan gelen sesini uyanık kulağıyla duymanın bilincine varınca... ...içindeki yangın saçlarını sardı Fikret'in. Asıl o zaman korktu.